Ozubi kemin şerri ma sananahtı Ebuülke binimettika aleyye ve Ebuü bizimbi fafirli ve innehu la yavfiruzunu ve İlla ente Allah'ım Sensin benim Rabbim Senden başka gerçek ilah yok Beni yarattın Ben de senin kulunum.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 diye cevap vermiş. Hadis 1879. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce sık sık Subhanallahi ve bihamdihi, Estağfirullah ve etûbu ileyh. Allah'ı